Merhaba, 50 bin kişinin üzerinde insan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da iklim savunucularının sesini gür bir şekilde duyurdu. Binlerce insan Kasım 2011'de olduğu gibi Beyaz Saray'ın çevresinde Keystone XL boru hattını protesto etmek ve Başkan Obama'yı projeyi iptale zorlamak için sokaklarda idi. 350.org'un kurucu lideri Bill McKibben'in katıldığı protestolar renkli geçti. 350.org'un Doğu Asya Koordinatörü Jamie Hen, Geleneksel çevrecilerin ötesine uzanan bir hareketin söz konusu olduğunu, nesillere yayılan harekete dedeleriyle birlikte yürüyen çocukların katıldığını yazdı. Hen binlerce insanın çevre hareketinin açıkça iklim değişikliğinin gerçek eylemlerle kazanılabileceğini göstermeye hazır olduğunu kaydetti. Harekete #ForwardOnClimate den destek verilebiliyor. Geçtiğimiz Cuma Rusya'da Güney Urallar bölgesine düşen meteor yaklaşık 12 bin kişinin yaralanmasına ve tahminen de 30 milyon doları aşan bir maddi zarara neden olmuştu. Meteorun donmuş bir göle düştüğü bildirilirken bir grup dalgıç uzaydan gelen bu davetsiz misafiri gölün tabanında aramaya koyuldu. Ancak yaşananların çevresel risklerle bir bağlantısı da var. Zira Moskova'nın 1500 kilometre kadar doğusunda bulunan 46 bin nüfuslu Chelyabinsk ve yakınlarında çok sayıda fabrika ...ve nükleer enerji santrali ve mayak nükleer atık dönüştürme deposu bulunuyor. Nükleer bir felaket yaşanması için de illa son olarak Japonya'da yaşandığı gibi bir tsunami ya da deprem gerekmiyor. Tahmin edilemeyecek şartlar, mesela bir meteor çarpması da felaketi davet etmek için yeterli olabilir. Gerçi dünyada bu tür meteor düşüşü çok sık rastlanan bir olay değil. Ama 1908'de Sibirya-Tunguska'ya düşen dev bir meteorun 2000 kilometre karelik bir alanda doğada tahribata neden olduğu da biliniyor. Amasya ilçesi Tarlağazı köyünde HEMA Entegre Termik Santrali çet toplantısı yarın saat 11'de yapılacak. Termik santrali karşı oluşturulan Barton platformu tarafından yapılan açıklamada HEMA Elektrik Üretim AŞ tarafından Amasra'ya bağlı gömü ve tarlağazı köyleri sınırları içerisinde 1320 megawatt gücünde termik santral kurulması planlandığı belirtilerek, Tarlı Ağzı Köyü İlkokulu'nda yapılacak halkın katılım toplantısına vatandaşlar katılmaya çağrıldı. Platform tarafından 19 Şubat Salı günü saat 11'de yapılacak chat halkın katılım toplantısına aynı gün saat 9'da da Bart'ın Eski Terminal ve Amasra Belediyesi önünde ücretsiz araçlar kaldırılacak. Öte yandan Kahramanmaraş'ta Afşin Erbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangın yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının üretimin olmadığı kömür boşaltma işleminin yapıldığı yerde meydana gelmesi Büyük bir şans olarak nitelendiriliyor. Termik santraller gezegene ve etraflarına tehlike saçmayı sürdürüyor. Swiss otel İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi başladı. 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak zirvede yeşil binalar tüm boyutlarıyla ele alınacak. Binaların yeşil dönüşümünün yanı sıra kentler ve toplumların da yeşil dönüşümlerinin değerlendirileceği zirvenin oturum başlıkları arasında 21. yüzyılın şehirleri ve toplumları, sürdürülebilir kent planlaması için işbirliği, yeşil ekonomi ve yeşil dönüşümün finansal modelleri, Türkiye'de yeşil bina uygulamalarının tanıtımı, yeşil binalarda malzeme, yeşil dönüşüm, politika strateji ve yatırım kriterleri, politika strateji, Sürdürülebilir gelecek için yeni teknoloji ve inovasyon dünyada yeşil binalar konseyi aracılığıyla yeşil dönüşüm, yeşil gençlik platformu, sürdürülesi kent konuşmaları da yer alıyor. Meclis gündemindeki tabiatı ve biyolojik çeşitleri koruma kanunu tasarısı on binlerce vatandaş tarafından internet üzerinden veto ediliyor. Çevre ve doğa koruma konusunda çalışan 84 yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşundan oluşan Tabiat Kanunu izleme girişimi Change.org üzerinden başlattıkları imza kampanyasıyla meclis gündeminde yer alan kanunun acilen geri çekilmesini istemişti. Dağcı, fotoğrafçı ve gezgin Nasuh Mahruki girişimin çabalarına destek vermek ve kanunun geri çekilmesini sağlamak için imza kampanyasına öncülük ediyor. Kampanya destek sayısı 23 bin kişiyi geçmiş durumda Türkiye'nin dört bir yanından imza kampanyasına katılanlar Doğa için ses ver sloganıyla kanuna tepkilerini dile getiriyor. Kampanyaya çok sayıda ünlü isim de destek veriyor. Kanun gerek hazırlanış sürecinin katılımcılıktan uzak olması nedeniyle, gerekse getirdiği düzenlemeler itibariyle ranta yol açacağı için eleştiriliyor. Siz de imza atmak isterseniz change.org taksim tabiat adresine girebilirsiniz. change.org taksim kanunu. Buday Ekolojik ya Yaşamı Destekleme Derneği 9-10 Mart tarihleri arasında sabah 10 ile akşam 17 arasında Galata'daki şifahanede Eko Kadın programı düzenleniyor. Eko Kadın programına katılan kadınların geleneksel ve doğa dostu bilginin aktarılması ve uygulanmasındaki rolüyle kadının dönüşümü için yapılabileceklerini vurgulayacaklar. Programda ekolojik yaşamın temelleri kullanım döngüsü ve ihtiyacını yeniden tanımlamak, tüketici değil türetici olmak, Eko annelik alışveriş alışkanlıkları, kentte dayanışma örnekleri sürdürülebilir gelecek konuları ele alınacak. Bu konuda detaylı bilgiyi de buğday.org adresinde bulabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.